Ben hocam bir yerde okumuştum eziyet ederek ölenler cünüp olarak ölenler ve e, suda boğulanlar hı hı. dünya şehitleri şehitleridir diye geçiyor acaba ben bu konuda bir bilgi almak istemiştim hı. evet teşekkür ederiz hayırlı akşamlar diyoruz yani zor bir şekilde Zordur. vefat edenler ee, Şimdi şehitlik konusu olur anladım suda boğulanlar şehit olur diye okudum diyor. Şimdi <gülüyor> İslam dininde hadislere dayalı, ayetlere dayalı olarak İslam bilginleri şehidi iki kısma ayırmışlar. Bir, hakiki şehit. Bunlar düşmanlarla savaşırken savaş alanında düşman tarafından öldürülen kimselerdir. Allah bunlara ölüler demeyin diyor. وَلَا تَغُولُوا لِمَنْ يُغْتَلُوا ف۪ي سَب۪ي لِلّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Allah vardır. katında işte rızıklanıyorlar diri diriler her ne kadar biz bilemesek de bunlar kıyamet günde efendim kul hakları hariç bütün günahları şehitlikle başlamış olacak kul yoksa doğrudan cennete gidecek bunlara hakiki şehit deniyor mesela Bedir savaşında Çanakkale savaşındaki düşman tarafından katledilen Müslümanlar gibi bunlar kefenlenmez kanlı elbiseleriyle cenaze namazı kılınır ve defnetler. Bu şekilde defnedilir. Evet. De. Bir de hükmü şehit dediğimiz kendisine şehit sevabı verilen kimseler var. Kim bunlar? Yani bunların 40 kadar şeyi var. Ben Nevi var değil mi? Çeşidi, çeşidi var. var. Geçen sene bir ilimize Çanakkale şehitleri, işte şehitlik ve Çanakkale şehitleri diye bir konferansa gitmiştim. Orada çalışmıştım. Ben sonra onu bir yazıya döktüm. 25 madde filan saydım ben. Mesela bunlar kim mesela? Diyelim ki bir hamile kadın doğum yaparken ölürse veya diyelim ki depremde küçük altında kalıp ölürse, hani deprem olması şart değil veya herhangi bir şekilde küçük altında kalıp ölürse, suda boğulup ölürse, yanarak ölürse, mesela işte kanser hastasından hastalığından ölürse akciğer hastalığından ölürse, mesela veremden ölürse gibi veya Allah yolundayken ölürse hı hı. bu kimseler şehit sevabı alır. Yani biraz Ama, eziyet çekerek efaat ettik. Yani, yani, taktirde, bir, yani her eziyet çeken şehit olur diyemeyiz. Yani hı. bunu biz kendimiz belirleyemeyeceğimiz için. Hadis-i şeriflerde evet. sayılanları söylüyorum ben. Hı hı. Yani mesela bunların arasında hastalık var. Mesela bir kimse ilim tahsili için bir yere giderken ölse mesela şey sayılıyor. Bu da bakın bir eziyet söz konusu hmm. değil. Evet. Ama mesela hastalık türünden olanlara gelince yani tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan ölüyorsa veya zor e, iyileşmesi yani iyileşmesi zor olan, tedavisi zor olan bir hastalık sebebi olursa bu eskiden zatül cemt diyor. işte akciğer kanseri bugünkü anlamıyla. Mesela veremden Taun denen bir hastalık var mesela işte. Buna benzer hastalıklardan ölürse şey olur oluyor. hadis-i seviyor. Bunlar normal ölenler gibi yıkanır. Kefenlerini, cenaze namazını kılıp defnedilir. bunlara şehit sevabı verilir. Evet.